Aziz Sıddık fedakar Kardeşlerim, İnebolu kahramanlarının tebrik mektuplarında iki tevafuk ve iki kuşun garip ziyaretleri çok manidardır. Evet, benim bir tek mektubumu yazan bir tek adamın hükümetçe araştırılması ve ehemmiyetle bakılması, tazdiki zamanında, şahsımdan binler derece daha ziyade konuşan ve tesirli ders veren Risale-i Nur'un, zülfikar-ı mucizatın bin nüshaları ve bin dille, ve binler mektubatıyla şimdiye kadar çok rakipleri bulunan ve takip edilen ve mümaşaata tenezzül edemeyen Ahmet Nazif'in kalemiyle serbest ve mümanaat görmeden yazılmasına değil yalnız kuşlar, belki melekler ve ruhanilerden bir kısım, temessül edip bu harika muvaffakiyeti tebrik etseler, yine çok değil. Biz dahi o küçük Isparta kahramanlarına binler bârekallah ve maşa Allah. Ve vefak hakkumullah deriz. Bütün ruhu canımızla onları tebrik ederiz ve bu pek büyük vazifede ihtiyat ve dikkatin lüzumunu ihtar ederiz. İnebolu civarında bulunan ve Nurlar'a güzel kalemiyle çok hizmet eden kardeşlerimizden Mehmet Zekeriya'nın bir mektubunu aldım. Endişelerimi izale edip beni mesrur eyledi. Şimdi Nurlar'ın bir vazifesi olan çocuklara Kur'an okutmak ve iman derslerini vermek hizmetiyle meşgul olduğunu yazıyor ona yazınız ki, bu hizmetin, aynen eskiden nurlara çalışmanız gibi kıymetlidir. Hem senin yazdığın kesretli risaleler, senin bedeline, nurların neşrine hizmet ederler. Merak etmesin, o eski makamını muhafaza ediyor. Bu günlerde rahatsızlık için evrad-ı bahayiyeyi ezber değil, kitaba bakarak okudum. Ahirinde, ihtitam-ı olan Hatimesini bilemediğimden, eskiden beri okumuyordum. Haydi bu defa bunu da okuyayım dedim. Gördüm ki bir sayfede ve uzun altı buçuk satırında on dokuz defa nur, nur, nur kelimeleri kat kanaatım geldi ki Şahı Nakşibend, Gavs-ı Azam gibi Risale-i Nuru ve Kutsi hizmetini keşfen müşahede edip Tahsin Karane haber vererek ona işaretler ediyor. Ben de yalnız o altı satırı ve baştaki satırı ve ahirdeki satırı ile otuz senelik birdime, o meleklerin nurların intişarına muavenetleri niyetiyle ilhak eyledim. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela Isparta'nın acib yangınında musibet zedelerin elemlerine ben cidden iştirak ediyorum. Çünkü müteaddit vecihle ben Ispartalı olduğum gibi o mübarek şehir taşıyla, toprağıyla nazarımda çok ehemmiyeti var ve nurların Camiül Ezheri ve Medrese zehrasının merkezi hükmündedir. Benim tarafımdan o musibet zedelere değiniz ki, nasıl hadisle böyle musibetlerde ehli imanın zayi olan malları tam sadaka hükmündedir. Hususan bu zamanda yüz sadaka kadar o fâni malları bâkî ve daha çok ebedî mallara inkılap ederler. Onun için sabır içinde bir ciete etmek gerektir. İnşallah dünyada dahi o kefaret üzünü bulan zayiatın yerine Erhamur Rahim'in ihsan eder. Geçmiş olsun, başınız sağ olsun, faydesiz merak etmeyiniz, deyiniz. Saniyen, bu çeşit kazaların bir sebebi, beşerin çirkin bir hatası bulunmasından, bu Ramazan-ı Şerif'in hürmetini ve kıymetini muhafaza etmek ve nurları himaye etmeye, her yerden ziyade nurların menbaı ve medresesi olan Isparta borçludur ve vazifesidir. Ve sefaatilere karşı şairi İslamiye'yi muhafaza etmekle mükelleftir. Hem mesela loulak loulak lema halaktel aflak beyanında bu hitap zahiren Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a müteveccih ise de zımnen hayata ve zevil hayata racidir fıkrası tadile muhtaçtır. Çünkü külli hakikatı Muhammediye Aleyhissalatu vesselam hem hayatın hayatı, hem kainatın hayatı, hem ismi azamın tecelli azamının mazharı ve bütün zîruhların nuru ve kainatın çekirdeki aslisi ve gayi hilkati ve meyveyi ekmeli olmasından o hitap doğrudan doğruya ona bakar, sonra hayata ve şuur'a ve ubudiyete onun hesabına nazar eder. Hem mesela felsefeye temas eden bazı cümleler, mürür zamanla kabuk bağlamış, sonra toprağa inkılab etmiş, sonra nebatat husule gelmiş, sonra hayvanat vücuda gelmiş gibi tabirler. İcat ve hilkat-ı ilahi noktasında felsefidir ki, Risale-i Nur'un sanat ve icadı ilahi ciyetindeki beyanatına münasip düşmüyor. Kardeşim Abdülmecid, her neyse, bu küçücük kusurla beraber sen, haşır hakkında Nur'un emsalsiz hüccetlerinden tam ve mükemmel bir ders alıp, eski Said'in mümtaz bir şakirdi olduğun gibi, inşallah Risale-i Nur'un dahi mükemmel bir şakirdi ve dikkatli bir muallimi olacağına Kuvvetli bir hüccettir. Ben müsait bir vakitte bazı kelimeleri ya ıslah veya tadil ederek haşir meselesine bir izahlı haşiye namında layıkaya ders etmek için senin gibi nurdan tam ders alanlara göndereceğim. Sen evlatlarınla beraber başta Fuat her gün dualarımda ve manevi yanımda bulunuyorsunuz. Ve senin şimdi vazifeyi resmiye ciyetiyle çocuklara Kur'an-ı Azîm-i okutmanı bütün ruhu canımla tebrik ediyorum. Bin baarakallah derim. Hem civarınızda hem memlekette bütün dost ve akrabalara selamımı tebliğ ediniz. Şimdi Zülfikar Mucizat ve asâ Musa mecmuaları teksir makinesiyle iki merkezde tabedilmesinden sen bütün kuvvetinle ve tahsiciyetinle güzel kalemin ile ve dikkatli ilmin ile tam alakadar ol. Kardeşiniz Sayit Nursi. Refet ameliyat oldu mu? ne haldedir merak ediyorum ona çok dua edildi savalı kahraman ahmedin kerimesi hatice'nin yazdığı asay musa mecmuasını kahraman tahiri İstanbul'da birisine emaneten bırakmış onun hus ha hanımların nurculuğa teşvik ettiği için zayi olmasın muattal kalmışsa lüzum kalmamışsa bana gönderilsin ramazanınızı leyle-i kadrinizi hem bayramınızı tebrik ederim Kastamonu'dayken nasıl her gün dualarımda ve manevi kazançlarımda nurun has şakitlerinden Asiye, Ulviye, lütfiyeler, Zehralar, Şerifeler, Hacerler, necmiyeler, Nimetler, aliyeler, hissedar olmak için manen yanımda bulunuyordular. Aynen şimdi de öyledirler. Ben sizleri unutmuyorum. Hatta bugünlerde birden Ulviye, Lütfiye'yi merak ettim. İkinci gün ikisinin de mektuplarını, hediyelerini aldım. Bunların sadakatlarına bir emare oldu. Eskiden beri âdetim hediyeleri kabul etmemek ile beraber sizin cübbe ve yeleğinizi bu geceki Leyle-i Kadir'de giyip asiye ile beraber Kastamonu'daki bütün Nur şakirtleri namına kabul ettim. Fakat kaideme muhalif olmamak için ona mukabil eminde bulunan risalelerimden lütfiye ulviye istediklerini alsınlar veyahut benim hesabıma Mehmet Feyzi ve arkadaşları onların beğendiklerini yazsınlar. Benim yanıma çok defa gelen bu hemşirelerimin masum evlatları, Nur şakitlerinden masumlar dairesinde dahildirler ve çok defa hatırlıyorum. Hatsiz şükür ve hamdüz sena ediyorum ki, sizlerin bu mektuplarınız, hem hüsrev ve arkadaşlarına ve makinelerine, hem nazif ve yardımcılarına ve makinesine, ve bu kutsi yeni hizmette devam edebilmelerine ait sıkıcı çok endişelerimi izale ettiler binler elhamdülillah hatta mektuplarınızı aldığımdan bir gün evvel araba ile gezmeye çıkmıştım birden Kur'an'ın medhine mazhar olan Hüdüdü Süleymani kuşu bir müjde vermek istiyor gibi 15 dakika kadar yolumuzu takiben sağa ve sola ve yola konup uçup yine gelip hiç bu acip tarzı görmediğimiz surette kanaatım geldi ki yarın beni mesrur edecek bir haber alacağım. Beni gezdiren Nureddin'e dedim. O da benim gibi o kuşun o garip vaziyetinden hayret ediyordu. Birden biz onun sırrını ifşa ettiğimizden kayboldu. İkinci gün hem Teselliker Nazif'in mektubunu ve makinesinin yeni mahsulünü hem Abdurrahman Salahaddin'in medar merak mektubunu ve bana şapka için Ankara'da sıkıntı veren vali Nevzat'ın intiharı ile kendi tokadını ve cezası kendi eliyle verilmesini ve Zülfikar'ı hizmetine hiçbir taarruz olmadığını ve devam ettiğini hem Medresi i Zehra'nın kahramanları hiç telaş etmiyerek Zülfikara devamlarını ve hakikati hali beyan etmelerini ve çok alakadar olduğum Ata Bey kahramanlarının ve Lütfi varislerinin ve büyük merhum Hafız Ali'nin vekil ve varis ve Hizmet-i Nuriye'de muktedir arkadaşlarının Tahiri ve Abdullah Çavuş'un tebrik mektuplarını ve Aliköyü'nün imamı Ali'nin bu yeni taarruzda pek merdane ve nur şaketlerine layık bir tarzda ve hükümette suallerine karşı manidar ve hakikatlı cevaplarını aldım ve dedim İşte Hüdhud'un müjde sözü doğru çıktı Nasıl ki asay Musa risalesi tabiatta boğulanları dalaletten kurtarıyor ve bu zamanda herkese hususan şüpheye ve inkara düşenlere lazımdır ve tiryaktır. Öyle de zülfikar, ehli imana ve ehli ilme ve bilhassa hafızlara elzemdir. Her bir hafızı Kur'an bu mecmuaya bu zamanda şiddetle ihtiyacı var. Kur'anın kırk ve icazını beyan eden bu eser her hafızın elinde bulunmalı. Şimdiye kadar hiçbir zaman tarih göstermiyor ki, Risale-i Nur gibi, pek çok taifelere ve mesleklere hücum eden, bu derece pek az ve hafif tenkitle kurtulmuş olsun. Hatta yüz derece daha az zahmetle, yüz derece kudsî hizmet ve mücahede mukabilinde, küçük ve muvakkat ve netice itibariyle hayırlı bir iki hapis ve iki üç inayetli ve fütuhatlı musibet gördüler. Umuma binler selam ve muvaffakiyetlerine dua. Kanaatim geliyor ki bu sıralarda biz Zülfikarı ve Asâ-yı Musa'yı pek çok teksir etmeye mecbur olduğumuz hengamda ve temiz olmayan matbaacılar dahi çekinmeleri, aynı zamanda bu acib makina kolayca elimize verilmesi, o iki mecmuanın makbuliyetine bir işareti gaybiye ve inayeti ilahiyenin bir harika ikramıdır ve nurların kerametidir. Evet, bir adi mektubum için kim yazmış diye sekiz defa bana resmen sıkıntı ve eziyet verildiği aynı zamanda sekiz yüz sayfeyi bin beş yüz nüshaya ve bir milyon sayfelere çıkaran o makine elbette gayiptan imdadımıza gelmiş nurcu ve bin kalemli bir katiptir. Onun için bazı sayfeleri sönük çıksa zarar yoktur. Parlak kısmı bize şimdilik yeter. İyi okunmayan kısmı ayrı yapılsın sonra elmas kalemliler her biri bir iki nüsayı ıslah etsin. Bir zaman bir memlekete şimendifer geldiği vakit, arabacılar telaş edip dediler, bizim sanatımız bozuldu. Halbuki şimendiferin gelmesiyle memlekette faaliyet çoğaldığından, faytonculuğa iki kat ziyade ihtiyaç olmuş. İnşallah onun gibi nur yazıcıları, değil tebakkuf, belki daha ziyade yazıyla defter-i amallerine hasenat kaydedecekler. Ben ehli siyasetin her nevi taziplerine karşı Hasbunallahu ve ni'mel vekil deyip sabır ve tahammüle karar vermişim. Kazım Karabekir ile eskiden münasebetim vardı. Acaba şimdi de o münasebetin sebebi olan merdane mesleğini muhafaza ediyor mu? Eğer eski gibi ise ve Nurlara zararı yoksa ve Nura faydası muhtemel ise ve dost ise benim selamımı ona tebliğ edebilirsiniz. Fakat Madem ehli siyaset hayatı bakiyesi için Risale-i Nura'a müracaata tenezzül etmiyor, o hayata nisbeten beş paralık olan bu hayat-ı faniye için onlara müracaata ben de tenezzül etmem ve istiratım için şekva ve rica etmem. Merhum Büyük Ali'nin tam varisi ve tam bir sistemi ve merhum Abdurrahman'ın tam misli ve halefi ve mübareklerin pehlivanı ve kahramanı Küçük Ali'nin iki büyük ve pek güzel hediye-i Nuriyesini aldık. Fakat Zülfikar'ın ahirinde Hizvi Nuriye'nin parçası yazılmamış. O parçayı da o harika kalemiyle yazsın, bana göndersin. Aşiye, memleketimizde medrese talebelerinden birisi bir kitabı bitirse veya başlasa bir tatlı veya yemek meftuhane veya mahtumane diye vermek adettir. Aynen bu kaideyi Katib Osman'ın üzümünde gördük. Onun yazdığı asayı Musa'nın tasihini bitirdiğim aynı vakitte mahtumanesi olarak bu üzümün gelmesi tatlı bir latife ve şirin bir hatırayı hayatı medresiyi oldu. Nurda şefkat esas olmasından hanımlar o ciiyetette ileridir. Ve nurlara ciddi yapışıyorlar, Ben kardeşlerim dediğim zaman hanım hemşirelerimi kardeşler içinde kast ederim. Bütün mektuplarımda onlar dahi muhataplarımdır. Aziz Sıddık kardeşlerim, hiç merak etmeyiniz. Yalnız duanızı almak için şimdilik şiddetli ve suikast eseri olarak, evvelce size yazdığım gibi hastalığımı beyan ediyorum. Fakat kat'iyen telaş etmeyiniz. Hadsiz şükür olsun ki, hem evradıma, hem vazife-i mani olmuyor. İnşallah, büyük bir sevap ve hayır var içinde. Ben kendim, bundan bir cihette memnunum. Siz de hiç müteessir olmayınız. Zaten benim vazifem bitmek üzeredir. Risale-i Nur hususan mecmuaları her bir sası, Said'e karşı hüsnü zanlarınızın fevkinde onun vazifesini görebilir ve görüyor. Ve Nur şakirtlerinin haslardan her bir fedakarı o Said'in vazifesini mükemmel görebilir. İnşallah ileride tam görecekler. Bir Said içinizde noksan olmakla yüzer manevi Said olan mecmualar ve binler maddi Saidler içinizde halis ve mükemmel o vazifeyi görebilirler ve görüyorlar. Bu hakikata binaen, benim şahsıma ve başıma gelen hadiselere çok ehemmiyet vermeyiniz. Yalnız çok dua ediniz. Zaaf ve ihtiyarlık ve ziyadet teessüratıma, bence makbuliyetleri şüphesiz olan dualarınızla yardım ediniz. Kahraman Tahiri'nin Nurcu Masume merhum'e mübarek hicreti, dünyadan cennete hicret etmesi, hakikaten beni mahzun eyledi. Öyle bir nur şakirdi ve masum taifesinin ehemmiyetli bir çalışkanı gitmesi, nur hesabına da beni müteessir etti. İnşallah onun yerine çoklar girecek, yerini boş bırakmayacaklar. Nasıl ki şimdiden uşaklı küçücük haydar meydana çıktı, hicret eden hemşiremin vazifesini göreceğim diye bizi mesrur eyledi. Cenab-ı Hak, hicretin peder ve validesine ve akrabasına sabrı cemil ihsan edip, Hicreti onlara şefaatçi eylesin. Ve o merhumeyi de merhume hemşirem hanımla cennette mesrur eylesin. Amin. Uşaklı Haydar'a benim tarafımdan onu tebrik ve nur hizmetinde tevfikına dua ettiğimi ve nurun masumlar taifesi içinde dahil olduğunu bildiriniz ve onun hocası İzzet'e de pek çok selam ediyorum. Nur şakirtleri hiç siyasete karışmadılar. Hiçbir partiye girmediler. Çünkü iman malı umumiidir. Her tayfede muhtaçları ve sahipleri vardır. Tarafkirlik giremez. Yalnız küfre, zındıkaya, dalalete karşı cephe alır. Nur mesleğinde müminlerin uhuvveti esastır.